Hocam, hadislere nasıl bakıyorsunuz? Hiç hadis kabul etmediğinizi iddia eden insanlar var. Halbuki sizin kitaplarınıza baktığımızda her sayfada çokça hadisin kullanıldığını görüyoruz. Ama buna rağmen niye size hadise soğuk bakıyor diyorlar? Evet. İnsanların ağzı üzülemiyor. az olan konuşuyor. Konuşacak da. Buna engel olmak mümkün değil. Hadis konusunda da nice konularda da iki aşırı uç var. İfrat ve tefrit dediğimiz bu aşırılıklar. Birisi rivayet olarak kitaplarda ne tür rivayetler varsa hepsini kutsal bir metin gibi görüyor. Hatta bazen yüzyılıklar hadis rivayetini sıhhatine de bakmadan Kur'an'la eşit görme hatta onu merkeze alıp ayetleri tevil etme durumuna kadar giden insanlarımız var. Bunlara yer yer klasik anlayışı yücelten bir bakış olarak değerlendirebiliriz. Bir de modernist çizgi var. Onlar da hadislerdeki e, ihtilaflı hususlardan yola çıkarak e, sayı hadislerin içine yer yer karışmış zayıf hadisleri öne tutarak e, bütün hadisler konusunda e, insanları şüpheye düşürüyor veya e, hadisleri hemen hiç kabul etmiyor e, delil gibi değerlendirmiyor. Bu iki e, aşırı uç bizim itidal çizgisinden, vasat ümmetin vasat anlayışından uzak bir yanlışlıktır. Biz ikisinden de uzağız. Ne tüm rivayetleri kutsarız ve Kur'an'ı değerde bir delil kabul ederiz ne de Kur'an'dan başka delil kabul etmiyorum diyen hadisleri nazara itibare almayan bir yaklaşımı düşünürüz. Hadislerin tabi sahihi vardır, mütevatiri vardır, zayıfı vardır. Senet yönüyle bu taksimat yapıldığı gibi Kur'an'a arz edilmesi gereken İslam ilimleriyle Müslüman aklıyla tarihle karşılaştırma yapılıp sağlaması yapılması gereken rivayetler vardır. Kur'an'a ters bir sözün Peygamberimiz tarafından söylenmesi tabi ki beklenemez. Bu ulu ortak Kur'an'ı tanımayan sıradan vatandaşın hemen tespit edebileceği bir ölçü değildir. Ama ilim adamı Kur'an'ı iyi bilen bir kimse bir hadis rivayetini elbette Kur'an'a arz etmesi, Kur'an'la kesin kesin çeliştiğini gördüğü bir rivayeti senet yönüyle sahih bile olsa ilmi delil olarak kullanmaması icap eder. Bu nice alimin görüşüdür. Hz. Ayşe'nin sahabeden nice sahabenin, insanın Ebu Hanife'nin ve günümüze isimleri pek ulaşmamış klasik anlayışın bastırması yönüyle isimleri gelmemiş nice alimin görüşüdür. Kur'an ölçüdür. Furkandır çünkü. Fasıldır. Hakla batılı, iyiyle kötüyü, doğruyla yanlışı ayırt eden Rabbani bir kıstastır. O yüzden e, Allah'ın Resulü, Allah'ın kitabına vahye, ters düşen bir söz söylemez. Ama e, insanlar duyduğu bir sözü seneler sonra aynı e, kelimelerle aklında tutmakta zorlanır. E, ve onun ikinci bir şahsa söylediği sözü, ikinci şahsın, üçüncü şahsın bazen dördüncü şahsın devreye girdiği bir durumda bu zincirden bazıları hata edebilir, yanılabilir, öyle zannedebilir, ihtiyarken aklında daha az kalan bir kelimeyle duyduğu kelimeyi değiştirebilir. Bazıları da kasten yalan söyler. Peygambere iftira atmak için yapar. İyi niyetle yapar, kötü niyetle yapar. İyi niyetle işte Kur'an-ı Kerim okunmuyor, onun e, okunsun diye surelerin faziletleriyle ilgili e, iyi niyetle Kur'an okunsun diye bol bol e, fazilet dağıtan, rivayetleri uyduran e, meşhur Rabiler vardır. İnsandır, iman ettim der, iman etmez, nifak içindedir. Münafıklar e, hele o dönemlerde yaşadıysa, Peygamber'e yalan isnat etmeye müsait insanlardır. Onun için e, mütevatir dediğimiz hadisler, e, akayitte delil olarak kullanılabilir. Ama e, e, mütevatir olmayan hadislerin e, kesin ölçü olarak, e, zannın haktan bir şey taşımadığı e, ayetinden yola çıkılarak e, akaitte kullanılması doğru değildir. Bu nice İslam aliminin görüşüdür. Biz de bu görüşe sahibiz. E, bunun yanında zayıf hadislerin amellerde kullanılması doğru değildir. Zayıf rivayetleri alimlerin bir kısmı e, sadece faziletlerde, nafilelerde kullanmayı e, doğru görür. E, zayıf hadis illetli hadistir. Dolayısıyla ciddi manada şüphe vardır. Amellerimizi böyle şüphelere, zayıf hususlara, temellere dayandırmamak gerekir. Bizim esas delilimiz hadisler değildir. Kur'an ve sünnettir. Peygamberin uygulamasıdır. Kur'an'ın pratize edilmesi, yaşanması bu konuda da tabi ki Peygamberimizin evvela Kur'an'ı anlayıp hayata geçirmesi e, sünnet dediğimiz tevatür yoluyla da kuşaktan kuşağa nakledilip bize kadar gelenidir. Yani e, ana delillerimiz Kur'an ve hadis değildir. Kur'an ve sünnettir. Sünnetle hadis arasında tabii ki birisi uygulana gelen husus olması yönüyle diğeri de sadece kitaplara geçmiş olsa da e, söz ile ulaşması yönüyle ciddi farklılıklar vardır. Uygulamalar daha akılda kalır ve e, nesilden nesile devredilir. E, Rivayetler ise e, bir kimsenin e, hatırladığı kadar e, aklında kaldığı kelimelerle ifadesidir ki, onun da bir başkasına onun da diğer bir başkasına nakletmesi unutkanlık veya başka sebeplerle sözün değişmesine sebep olabilir. O yüzden eee mütevatir hadisleri hiçbir mümin kabul etmemezlik yapamaz. Eee sahih hadisleri de fıkıhta, ibadette, amelde uygulaması gerekir. Yoksa namazın nasıl kılınacağı orucun hangi şeylerle bozulacağı, zekatın hangi maldan ne kadar verileceği gibi hususları, hadisleri kabul etmeyen bir kimse e, çözüme getiremez. O yüzden biz e, sahih hadisleri baş ederiz. Allah razı olsun, Buhari gibi, Müslim gibi zatlar e, yüz binlerce ki 600 bin hadis ezberlediği meşhurdur e, Buhari'nin. 600 bin hadisten 6 bin civarında bir hadisi bize ulaştırmış. Yani %1, %99'unu ayıklamış. Ha mümkün ki %99'unu ayıklarken bazı sayı hadisleri dışarıda bırakmış. Mümkün ki tek tük dikkatinden kaçan bir beşer olduğu, masum olmadığı için e, tam sayı kabul edilemeyecek e, rivayetleri barındırmış olabilir. Olay bundan ibaret ama birinci ölçü. Kütübü sitede ve hele buhari ve Müslim'de e, rivayet edilen hadislerin e, sıhhatleri e, çok kesin bir delil bulunmadığı müddetçe itibar edilmeli, önemsenmelidir. Biz hadisleri e, her rivayeti kabul eden bir yaklaşımla da değerlendirmeyiz ve e, hadisleri hakkında aşırı titiz olan, e, aşırı ihtiyatlı olan, e, dinin e, anlaşılması uygulanması yönüyle yararlanmayacak e, yararlanılmayacak kadar geri plandaki bir anlayış olarak da görmeyiz. E, Kur'an'ı sünneti e, dinin iki ana e, delili olarak e, vurgularız ama hiçbir zaman hadisin de Kur'an ayetleriyle eşit değerde olmadığını birisi Allah'ın sözü diğeri ise bir peygamberin sözü olarak ele alırız. Kur'an'ı tek kaynak kabul etmeyiz ama ana kaynak olarak. Ee, diğer kaynakların da e, sağlama aracı olarak e, mütalaa ederiz. Velhamdülillahi Rabbil